Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ekonomi ve Ekoloji'ye hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Ee, bugün e, Akkuyu nükleer santrali özelinde, nükleer santralleri de konuşacağız ama daha çok Akkuyu konuşacağız. Bunun için de e, Ankara'dan değerli bir akademisyen, e, Mühtan Sağlam... Hattımızda, uluslararası ilişkiler e, alanında e, doktora yapıyor. Enerji politikası, Rusya ve Avrasya e, konuları. Mühtan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hayır, hoş Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, Sağlam aynı zamanda gazete duvarda da yazıyor ve dün de bir e, yazınız çıktı. Tam da Putin'in gelişi ve e, Ankara'ya geldiği halde Akkuyu'ya gitme işiyle ilgili. Biz genelde programda e, tabii nükleer konuşurken hani nükleerin... E, ...zararı, fe, felaket ihtimali... ...çevresel etkileri... ...çevresel etkileri... işte ...atık, atık meselesi... evet ...ve çevre, e, yerel direniş konuları... ...ve kazalar işliyoruz. tabii, kaza evet. riski gibi... ...konuları işliyoruz ama... ...tabii programımızın... E, ...adı ekonomi, ekoloji olunca... ...bugün biraz aslında belki de... ...ekonomik ve politik... ...ayağına bakıyor evet. olacağız... ...Akkuyu meselesine... E, evet. ...istiyorsanız şuradan başlayalım... Müftan Hanım... E, ...siz... E, Tam da yazınızı böyle yazdınız hani Putin neden gitmedi Akkuyu'nun açılışına diye istiyorsanız evet. oradan başlayalım. Yani hakikaten gelmişken hazır hmm. Türkiye'ye ve Rosatom bu akuyu işletecekken neden Rusya Devlet Başkanı açılışa katılmadı sizce? Yazıda da belirtmiştim aslında gerçekten ilginç bir soruydu özellikle video konferansta katıldığına dikkate aldığımızda. Videokonferansı aslında dünyanın her yerinden e, katılabilirsiniz. Zaten sönük bir açılış gerçekleşti. Evet. E, özellikle Akku'ya yandı. Çok az bir kitle vardı. Rusya'da eğitim gören mühendisler vardı. Şimdi Putin'in aslında e, Ankara'ya kadar gelip bölgeye yani Mersin'e gitmemesinin e, sebebi tek bir gerekte dayanmıyor. E, 2010'da yapılan anlaşmayla üstünden 8 yıl geçmesine rağmen yaşanan sorunlar. Bunun finansal e, boyutu var. Yine lisanslarla e, karşılaşılan ve bir türlü istenilen sürede çıkmayan lisans problemleri var. E, Türkiye'nin yükümlülüklerine dönük e, bazı soru işaretleri var. E, buna dönük Ruzatam'ın bazı eleştirileri var. E, o nedenle aslında ne olacağına dair soru işaretleri yoğun olduğu için de e, Putin bölgeye gitmeyi tercih etmedi diyebilirim. Burada hı hı. E, bir de e, şöyle de bir şey söylemiştiniz yani bu finansman sorunları gerçekten önemli ki bunun de bir detayına da bir girelim hani e, çünkü %51'i e, Rosatom'da %49'u e, zaten e, başka yani sermaye gruplarının e, yükleniciliği altındaydı fakat bu üçlü e, konsorsiyum, konsorsiyum e, çekildi, çekildi ve neden çekildi yani yerli Kolin, Tor Torun ve Cengiz. Kolin, evet. değil mi? Kalyon evet, ve Cengiz. Kalyon doğru evet. değil tam, tamam. <gülüyor> O, o Torun bu circle'ın biraz evet. daha dışında kalıyor. Tamam. <gülüyor> Genelde inşaatçılarla birlikte e, bu circle. Evet. Evet. E, şimdi tabii aslında o kısım önemli. E, belki e, dinleyicilerimize de bir hatırlatma yapmak adına e, ondan bahsedelim. E, geçen yılın Haziran ayında e, Türkiye'de kurulmuş olan e, Akkuyu NGS şirketine e, Rosatom e, tabii şu anda e, bu şirketin esas ee, sahibi olarak gözüküyor. Ee, %51 e, Rosatom'da kalacak şekilde %49'una Türk şirketlerinin e, ortak olması yönünde e, bir girişimde bulunuldu ve işte adını az evvel zikrettiğimiz şirketlerin yer aldığı bir e, konsorsiyumun bu %49'u 2017'nin sonunda devralacağıyla ilgili e, bir takım haberler yazıldı, çizildi. Fakat evet. sonra e, biz bazı şirket yetkililerinden duyduk ki ya yani yani bunun bu projeyle ilgili bir takım belirsizlikler var, finansman ayağında belirsizlikler var. Dolayısıyla biz önümüzü göremedik, öngörülemeyen durumlar var. Biz bu hisse devrini almaktan vazgeçtik dediler ve zaten Rosatom da bu hisse devri meselesini 2019 yılına öteledi. Şimdi bütün bu tabloya baktığımız zaman ne görüyoruz, bunu nasıl anlamlandırmalıyız? Yani aslında e, anlaşma yapıldığında sizin de vurguladığınız gibi %51 Rusya Federasyonu adına Rosatom'da kalacak %49'u e, Türkiye'den sermayenin desteğiyle yürütülecek şekilde planlanmıştı. Hatta birinci reaktörün inşası için Rusya'nın yaklaşık olarak 2.7 milyar dolar geri kalanında işte 2.4 kadarının da Türkiye hı hı. sermayesiyle arada küçük farklarınızda bankalar ve Avrupa sermayesiyle özellikle borç üzerinden döndürülmesi planlanıyordu. Ancak burada biraz Türk sermayesinin kendini dev görme sorunuyla da karşı karşıyayız. Hmm. Sadece yetersizlik yani mevduatın yetersiz olması anlamında değil. Normalde zaten bir işletme ya da bir şirket büyük bir projeye girdiğinde bunun büyük bir kısmını aslında borç alarak yürütür. Evet. Kazandığı noktada borcunu öder. Şimdi şöyle dikkat çekici bir şey var. Yaklaşık 6 ay kadar önce Rozatom bu şirketlerle ilgili... E, bağımsız bir denetim şirketinden e, kredi notları, borçluluk durumları, borç alabilme hmm. kapasiteleri, vergi politikalarındaki rolleri ve vergi ödeme profilleri üzerinden bir inceleme yaptı. Evet. Ve e, raporun sonucunun ne olduğunu bilmiyoruz. Hmm. Ancak rapor açıklanmadan e, söz konusu üçlünün, konsorsiyumun projeden çekildiğini gördük. Bu bahsettiğiniz bir, ihtimal... bir bağımsız denetim kuruluşuna yaptırıldı herhalde değil mi <gülüyor> tabii, bu tabii, rapor? Yani. <gülüyor> ha, evet. evet. ...şirket değil, uluslararası bir şirket Hı -hı. olduğu ancak ticari sır olduğu için isimli söylemediklerini ifade ettiler. Evet. Ee, yani şöyle bir durum vardı. Aşırlar o konsorsiyumun bu şirketlerin söz konusu meblaği bulup bulamayacağına dair derin soru işaretleriyle Hı -hı. karşılaştı. Ee, zaten söz konusu grupların Türkiye'de vergi ödeme skalalarını dikkate aldığımızda borçlarının düzenli olarak silindiğini görüyoruz. Evet. Peki bu... Ee, uluslararası büyük bir projede kredi çekme e, durumunuzuna etkiliyor. Büyük ihtimalle tıpkı Türkiye'nin kredi notunda olduğu gibi bu şirketlerin de e, derecelendirme kuruluşları tarafından alınan notları tatminkar görülmedi. E, projenin kendi belirsizlikleri zaten buna eklendiğinde aslında o zaman bu şirketlerle çalışmayı tercih edeceğimizi hmm. söyleyebilirdik. Ama şirket açıklamasını yapmadan konsorsiyum sermaye yetersizliğini, belirsizlikleri gerekçe göstererek hmm. E, projeden çekildiğini ifade evet. etti. Şu an Cengiz sadece e, taşeron diyebileceğimiz yani inşaat ayağını yürütüyor ama Santral'ın kendisini inşaat Liman'ın inşaatını evet. değil mi yapıyor Cengiz evet, evet, şu anda? Evet. evet şimdi tabii bu verdiğiniz e, detaylar çok önemli çünkü sanki Türkiye'den şirketler e, bu e, projeyle ilgili bir takım öngörülemez riskler var ve o yüzden çekiliyoruz gibi e, yansıttılar. Bu söylediğiniz kısım önemliydi daha sonrasında Türkiye'den e, kamu şirketi EOŞ'ın e, bu yüzde 49'a e, ortak e, olacağıyla ilgili bir takım e, ne diyelim aslında tırnak içerisinde belki spekülasyonlar yer aldı ama EOŞ'ın da her Herhalde elektrik üretim aşeğinin de e, bu oranda bir hisseyi e, devralacak e, gücü, çapı var mı? Bu da herhalde ayrı bir tartışma konusu. Tabii ki özellikle EÜS'in aynı zamanda Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralin de paylaşı olduğunu dikkate aldığımızda e, şirket aynı anda iki tane nükleer projeyi sırtlanabilecek ne kapasiteye sahip evet. ne de sermayeye sahip. Yani önce... Zaten %49'u alması mümkün görünmüyordu ve sağlıklı bir şey de değil bir kamu kuruluşunun bu kadar yüksek meblalarla bir projeye ortak olması. Bunun yanında e, Sinop'la birlikte bu baş başa, başa baş gittiği noktadaysa zaten bütçesinin yetersiz olduğu bilinen bir şeydi. Bunu son bile kendi başına karşılayamaz zaten hmm. çok büyük meblalardan bahsediyoruz. Önce yüzde 49 dendi ama sonra gelen e, düzeltmeli bunun yüzde 5 gibi hmm. e, bir tutulacağına dar bir bilgi e, dolaşıyor ama hmm. şirket bunu tehdit etmiş durumda değil. değil. Evet, Peki doğru. ne olabilir e, mühtem sağlam? Yani Bundan sonrası için mesela e, Rus Atom çekilebilir mi? E, ya da bu yüzde 49'u kim karşılayacak? Başka nasıl bir formül üre, üretebil, üretilir? E, sizin öngörünüz nedir? Yani benim öngörüm ilk olarak 2023'e yetişmeyeceğini hı hı. düşünüyorum bu jenim. Zaten anlaşmaya baktığımızda aslında ilk olarak 2025'in telaffuz edildiğini görüyorduk birinci reaktör için. Türkiye kendi hassasiyetini ve Cumhuriyeti Kuruluşu'nun 100. yılı vesilesiyle bunu çekemez miyiz gibi bir pazarlığa girdi. Bu bir inşaat işi tabii ki çekebilirsiniz. Eğer elinizde yeterli, yeteri malzemeniz varsa, sermayeniz varsa... ...iş gücünü arttırırsınız, malzeme akışını hızlandırırsınız e, ve bunu yapabilirsiniz. Ama zaten şu an sermaye ayağı çıkanmış durumda. E, Rosatom'un tek yaptığı proje bu değil. Rosatom küresel bir şirket. E, nükleer piyasada ilk beşte yer alan bir şirket. Dünyanın her yerinde e, santral inşa ediyorlar. Bunun içerisinde Suudi Arabistan'da var, Mısır'da var. Özellikle Orta Doğu piyasasında güçlü bir aktör. E, şirketin de bu projeyi fırsatabilecek kadar bütçesi yok. Şöyle bir projeksiyon izleyebilir Rosatom. Ee, ilk birinci reaktör inşa edilir. Ee, zaten bunda %70 alım garantisi var. Yani e, devlet buradan çıkacak olan elektriğin alım için %70'lik bir garanti vermiş durumda. Şirket buradan kendi maliyetini e, kurtardıktan sonra ikinci ve üçüncü reaktörün ya da dördüncü reaktör, yani dördüncü çok hayal görünüyor şu anda. Hmm. Ee, diğer iki reaktörün inşası konusunda... E, daha yavaş, belki vazgeçerek belki sadece iki reaktörü inşa ederek e, devam edecek. Ancak e, sarkmaları görebiliriz. Hmm. edin edilmese bile proje rafa kalkacak. Yani durdurulacak aslında. İnşaatın durması ve atıl bir sürece çekilebilir. E, dolayısıyla verilen tarihleri kesinlikle ben uyulmayacağını düşünüyorum. Şu atmosferde bu sermaye renkleni üzerinden şirketin buna dönük çekincelerinin olduğunu biliyorum. E, yani kuyunun Beklenenin altında bir performansa başlaması ya da hiç yapılmaması hmm. bile bence sürpriz olmayacak. Evet. Şimdi belki bir de şunu da konuşmakta fayda var. Siz bu Rusya'yı yakından incelemiş bilen bir akademisyen olarak. Şimdi az evvel siz de bahsettiniz bu Mısır'a yapılacak olan reaktör tipi. Ee, aşağı yukarı aynı Akkuyu'ya yapılmak istenen e, gibi bir proje e, yapılacak evet. Mısırda bu böyle... Planlanıyor ve burada zikredilen rakam 30 milyar dolar. Oysa biz 8 yıl önce bu projenin 20-22 milyar dolara mal olacağını konuşmaya başlamıştık. Üzerinden 8 yıl geçti. Dolar kuru geldi. 4 liralar seviyesini geçti. Dolayısıyla herhalde artık bunun 20-22 milyarlar seviyesinden de çok uzaklaştığımızı gösteriyor değil mi bu geldiğimiz nokta? Tabii ki yani şimdi e, Finlandiya'da, Finlandiya örneği özellikle kullanılıyor Türkiye'ye dönük. Neden onlarınki pahalı, Türkiye'ninki ucuz bu güvenliği imleyen bir soru işareti. Keza aynı şirketin e, Mısır'da proje yürütmesi ve meblalarında işkenlik göstermesi. E, ülkelerin kendi potansiyelleri, pazar güçleri, iklim koşulları, santralin inşa edileceği yer e, maliyetin kendisinde doğrudan etkili olur. Ya da hangi teknolojiyi kullanacağınız, e, yaptığınız anlaşma etki eden faktörler. Ama e, akü endüksiyer santrale dair e, maliyet konusunun derin soru işaretleri var. Sadece doların kendisinin artışından e, kaynaklanmayan süreç e, geciktikçe malzeme fiyatlarını bunun yansıması, bunun e, yani şu anda 22 milyar dolar deniyor. Ancak bunun çok üzerinde bir rakama e, doğru gittiğinden bahsediliyor çünkü e, kullanacağınız malzeme de benzer bir biçimde küresel piyasadaki artış ve düşüşlerden etkileniyor dolayısıyla maliyeti sadece buradan hesaplayamıyorsun Hı. benzer bir şekilde sürekli gecikmelerin olması gerekli sermayenin bir türlü bulunamaması projenin küresel kredibilite kredi e, kredit, e, pozisyonunda da bir zayıflamaya neden oluyor hala e, ülkemizde olduğu gibi aslında alanla ilgili pek çok kişinin Akkuyu nükleer santrali soru işaretiyle bakıyor. E, bugünden 22 milyar dolar demek bence çok iyimser santral bittiğinde bunun 30 milyar dolarında üzerine çıkabileceğini bence söylemek mümkün ve sürprizde değil. Evet yapılabilirse. <gülüyor> evet <gülüyor> direkt bunu de... da <gülüyor> e, belirtmek istiyorum. Bu çok böyle gözden kaçan bir ayrıntı yine maliyete dönük bir şey. E, şimdi Türkiye bir e, Orta Doğu ülkesi en azından coğrafi olarak sınırı olan bir yerde bulunuyor. Ve e, bu yıl değilse de geçtiğimiz iki yıl boyunca intihar saldırılarının yoğun olduğu <gülüyor> ülkeler e, skalasında yani güvenlik derecesinin alarm verdiği ülkelerden bir tanesiydi. Dolayısıyla buraya yapacağınız nükleer bir santral, e, santralin güvenliğinin kendisinin bazen maliyetinin üstüne çıkabilecek tedbirleri gerekli kılıyor. Örneğin ben e, açılışı izlediğim zaman e, şöyle bir şey söyledi uzmanlar. E, tsunami yani genel olarak nükleer santrallerin karşılaşabileceği teşvikleri bir kenara bırakalım. Tsunami tartışmayacağım ama şu söylendi. Bir intihar saldırısı, bir hava saldırısı durumunda ne olacak? Evet. Ee, ve bu nasıl bu güvenlik ayağı nasıl sağlanacak şöyle bir şey söylendi ee, Türkiye ve santralin olduğu bölgelere yakın bölgeler füze konuşlandıracak ve konuşlandırmaya başlamış <gülüyor> ee, bu füzeler nereden alınıyor kimin füzesi bunlar Türkiye'ye maliyeti nedir evet. güneş paneli konulmuş olsaydı bu füzelere gerek kalacak mıydı yani ya. hani santralin etrafında meşhur öfkenen... S-400 meselesi var <gülüyor> evet. onlar mı Acaba? Ya da Patriot bu fark etmez hani <gülüyor> şey gibi düşünelim Santral'ın kendi maliyetini bugün 22 milyar doları olarak e, telaffuz ediyorsak bile iyi, iyi bir projeksiyonla. peki evet. yan masraflar evet. o kalemleri dahil ettiğimizde bu ne kadara çıkacak bunu bilmiyoruz ve bahsedilmiyor da üstelik. Hiç planlanmamış evet. maliyetler var aslında Değil önümüzde mi? Santral'ın yani, dışında. Evet. Bir de buna e, şöyle bütün bu mali açıdan so sorunları da siz çok güzel bir şekilde e, aktardınız. Şimdi e, Akkuyu ve genel anlamda nükleer santralleri savunanlar e, genelde şu çıkış noktasından e, karşımıza Elektriği çıkıyor. Diyorlar. Elektrik ucuz olacak. E, yani şimdi hem sizin bu anlattığınız mali tablo ve e, artı... E, maliyetler ve e, sıkıntılar söz konusu. E, bir de bu elektrik hani arz talep e, bunun bir hesaplaması e, o, yan yana getirdiğimizde hakikaten e, bu nükleer santral ucuz elektrik mi e, demek oluyor Türkiye için? Evet. Yani aslında değil. Yani e, bunun hem küresel verileri var, Türkiye'nin yaptığı anlaşmanın kendisinden kaynaklanan sorular var. E, ben yazında da belirtmiştim ben nükleer ya nükleere dönük pozisyonumdan bağımsız olarak tabii ki nükleer enerjiyi savunmuyorum ama e, o yazıda ben nükleere dönük pozisyonumdan bağımsız bir esnaf mantığıyla bugün iktidar en çok şuradan eleştirilir esnaf gibi ülkeyi yönetiyorsunuz. Eğer bir esnafsanız kar zarar hesabını iyi yapmanız gerekir küresel piyasaya baktığımız zaman bugün e, rüzgar enerjisi için 1 saatin 3 sente mal olduğunu Güneş enerjisi için 3.54 bandında yer aldığını görüyoruz. TL olarak karşılığına bakacak olursak dolara sabit olarak 4 alır 12-16 kuruş bandı diyebiliriz. Peki nükleer, akkuyu nükleer anlaşmasının e, metnini, resmi gazetede yayınlanmış metnini incelediğinizden ediyor. Kilowatt saat başına 12.35 e, cent. cent. Bunun yanında... Şöyle de bir not düşürmüş santralin masraflarının karşılanabilmesi için bu gerektiğinde 15.33 cent'e çıkarılabilir. Evet üst bandı yani var onun da. Evet yani evet. 15 cent diyelim çünkü masrafları kurtarmaya çalışacaksınız bir tarafıyla. Yani bu ne demek? Ee, 4 ve hani çarptığımız zaman 48-60 kuruş. Biraz önceki bahsettiğimizde arasında neredeyse 4-5 kata yakın bir fark var. Ee, evet. Dolayısıyla bu ucuz değil. Üstelik şöyle de bir şey var köprülerden hatırladığımız. Tamam bu pahalı almayı verelim diyemezsiniz %70 garanti vermiş. Hı -hı. Ucuz olmadığı gibi almaya da mecbursuz. <gülüyor> evet tam bir deli işi. Ve evet. e, son yapılan <gülüyor> güneş ve rüzgar yeka ihalelerinde de aslında 4-5 sentlerin e, güneşte ve rüzgarda aslında e, bu bu rakamlara inebildiğini, o yenilenebilir enerji pahalı argümanının artık çöktüğünü, nükleer enerjinin de ne kadar e, maliyetlerle ve nelir feda ederek e, üretildiğini aslında… Aslında bu tabloda ortaya koyuyor. Şimdi evet. belki bu noktada biraz e, konuştuk aslında ama başa belki biraz sararak e, şu geniş perspektifle e, konuyu e, bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi e, Rusya pozisyon itibariyle hem e, Amerika ile hem Avrupa Birliği ülkeleriyle e, sıkıntılar e, yaşayan e, bir dönemden geçiyor. E, çeşitli vesilelerle e, işte Rus diplomatlar e, bu ülkelerde ülkelerine geri gönderiliyor. Dolayısıyla hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda bir kıskaca alınmış durumda Rusya. Yani bu pozisyonu biraz belki açarak yani dünyanın finansal şartlarını da göz önünde bulundurduğumuzda Rusya elindeki bu nükleer projelerle küresel kredi piyasalarına çıkabilir mi? Belki bu siyasal pozisyonu da biraz değerlendirmenizi isteyerek soralım. Tabii ki yani dediğiniz gibi soğuk savaştan gelen bir ile aslında hala küresel ilişkilerin en azından batı ve doğu ilişkilerinin içinde dışarıda tuttuğumuzda Rusya batı arasında yeniden örüldüğüne tanıklık ediyoruz. Her iki tarafta aslında birazcık bir diğerinin ötekisini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Rusya'yı biraz daha savunmacı bir pozisyonda görüyoruz. En son diplomatik krizde aslında kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Özellikle NATO içerisinde olan aktörlerin arda arda hem İngiltere'ye hem ABD'ye destek verdiğini gördük. Aslında sürecin ikici unsuru ABD'nin, ee, artık perde arkasından süreci yönetme isteğini açık eder İngiltere tarafından yürütüldü ve İngiltere olarak süreci başladı hem de söz konusu kişilerin İngiltere'de olmasından kaynaklanacak bir şekilde ee, bu küresel piyasada tabii ki en azından politik ayakta Rusya'nın sıkışması demek ancak enerji ve ekonomi piyasalarındaki dengeler bu tarz büyük e, çalkantlardan kolaylıkla etkilenmezler özellikle enerji anlaşmaları ve e, arz talep dengesi tabii ki Geopolitik bir savaş durumundan doğrudan etkilenirler. Ancak bunlar uzun vadeli ilişkiler. Rusya hala Avrupa'nın bütün diplomatlarını da irade, bugün Rusya'ya ihraç etmiş olsa gaz rom gaz satmaya devam edecek. Çünkü ortada bir arz var, bir talep var, talebin giderilme yöntemleri var. Ve burada piyasayı tutan enerji kaynağıyla bölgede yıllardır var olan bir şirket var. Şirket ve e, Avrupa'daki şirketlerin, ülkelerin yaşayacağı sorunlar Takimde çözülür buradaki e, politikalardan bağımsız olarak. E, yaptırımlar konusunda bir de örneğin Avrupa'nın Rusya'ya çok fazla yaptırım uygulamakta istekli olmadığını gördük. ABD yatırımları geldi ancak bu Rusya'yı çok da derinden vurmadı. Çünkü artık e, piyasanın kendi dinamikleri içerisinde bir değişim var. Rusya da yönünü Asya kaydırmış durumda. En büyük paydaş Çin. Onunla iyi bir ilişkisi var. Tabii ki bazı sorumlu alanlar var. Onlara şerh koyuyorum. E, Lübner alanda Rusya zaten dünyadaki e, pazar içerisinde 5 aktörden bahsediyoruz. İşte ABD'nin, Fransa'nın Rusya'nın 2'nin olduğu bir liste var. E, ve Rusya burada 2. sırada. Bazen 1. sıraya da çıkıyor. Lübner ilişkilerde şirketlerin profillerine bakarsınız, geçmişlerine bakarsınız, e, sahip olduğu teknolojiye bakarsınız, verdiği güvene bakarsınız. Ve tabii ki bunun yanında e, diğer firmalarla arasındaki o e, vermiş olduğu fiyat farkına bakarsınız. Örneğin ABD'nin önemli müstefiklerinden bir tanesi Suudi Arabistan'a, e, santral, e, Arabistan, Rusya'ya santralini yaptırmayı tercih ediyor. Burada fiyat marjının etkili olduğunu görüyoruz. Yani politik ilişkiler tabii ki ekonomi ve enerji ilişkilerini etkiler. Ancak bunlar daha durağan oldukları için politik gelişmelerden de kolaylıkla etkilenmezler. Ve aktörlerin pek çoğu da aslında kendince müstefiklik ilişkilerini de gözetir ama kar zarar dengesine bakmak durumunda kalırlar. E, o nedenle Rusya'nın bu anlamda güçlü bir aktör olduğunu, elinin e, güçlü olduğunu ve bunun çeşitli araçlarla sağlayabileceğini söyleyebilirim. Evet, e, Mühtan Salam e, son çok kısa olarak şunu da sormak istiyorum. Tam da e, belki bu soruyla da bağlantılı. Hani elektrik açısından e, değil bir yandan da bir e, güç olma anlamında e, nükleer santral sahibi olmanın, önemi vurgulanıyor. İşte Avrupa'da var, e, işte ne? Ermenistan'da var. Neden bizde yok? E, bu, buna dair ne diyeceksiniz? Yani bu aslında çok politik bir söylem. Yani evet. iki de dolu bir söylem değil. Evet. Bir sloganla hareket etme hali bu. E, nükleer güç olmak, bugün dünyada nükleer güç dediğiniz ve sahip olduğunuz nükleer santraller anlaşılmaz aslında. Kimse enerjisi ürettiğinize bakmıyor. Evet. Sahip olduğunuz <gülüyor> nükleer kapasiteden kast edilen silahlardır. Nitekim 2018 Mart'ında Putin'in seçim e, çalışmaları kapsamında bütün dünyaya tanıttı nükleer silahları gibi. Nükleer güçten kast edilen budur. Bunun sert e, uygulamaları var. Uluslararası Atom Ajansı'nın denetimi var. Her aklına esen tutup nükleer silah üretemez e, Dengelidir demiyorum ama güvenlik konseyinin tekelindedir e, dememiz işten bile değil. Sahip olan ülkelere baktığımız zaman... Ermenistan'da nükleer santral var ama Ermenistan peki bir dünya gücü de bir nükleer güç mü? Değil. E, bu söylendiğinde bu soruyu yöneltmek gerekiyor. Yoksa Ermenistan'a kendi ülkesel koşullarından kaynaklanan sorunlarıyla mı alakalı bu ya da Sovyet geçmişiyle? E, dolayısıyla hani burada bir nükleer güç kavramının aslında silahlara gönderme yaparak santral manipüle edildiğini görüyoruz. Yani santralinizin olması nükleer güç falan yapmıyor. Ayrıca bütün dünyada gerçekten başka bir eğilim var. Almanya'da 17 tane nükleer santral vardı. 2011 Fukushima felaketinden sonra bunun sayısını 7'ye indirdiler. 2022'de tamamen ortadan evet. kaldıracağız dediler. Almanya bir dünya gücü değil mi? Yani Almanya'nın öyle bir aklı yok mu nükleer güç olarak ben devam edeyim? Ya da Japonya'nın mecbur mu LNG'ye bu kadar e, yüklenmeye, Katar'la Rusya'yla muhatap olmaya? Yani burada böyle enerjinin kullanılarak aslında güvenlik ayağını e, gönderme yapıldığını ve bunun manipülatif bir şey olduğunu. Müten bütün kendisinin zaten çok iyi bir şey olmadığının da e, altını çizmek gerekiyor. Evet. Çok teşekkür Çok Geriz teşekkür deriz. ediyoruz yanımıza katıldığınız ve, için. <gülüyor> çetrefilli ve için çetrefilli meseleyi çok güzel bir şekilde anlattınız e, hepimize. E, hoşça kalın diyoruz. Mühten sağlam hattımızdaydı. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Kendisi uluslararası ilişkiler çalışıyor ve bu arada da ihraç edilen kıymetli akademisyenlerimizden biri. Evet, bugünlük evet, bu kadar. Bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya, Haftaya görüşürüz. görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji Ekonomi Ekoloji